Allahu Rabbi al-Aalamin. Ve alaikutul Muttaqin. Ve salat ala Seyyidina ve Nabiina ve Şerifina Muhammed. Ve ala Alihi ve بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم ve bilgana Rasulünnabiüllâkirim, ve nâmû ala zâlîk min al-şaâkirîn al-şaheidîn bi Çok aziz ve çok muhterem sunalar. Bugün dersimiz yine insan. Muhsin mübarek. Evet. Dersimizin serlevhasını tezyin eden ayet-i mana verdikten sonra bugün inşallah konuya gireceğiz mühtemelenler. Allahu zul celalin velekad karramna da işaret ettiği insan oğluna lütfettiği kerametler, faziletler diğer mahlukata nazaran mümtaz vasıflar nelerdir bunların üzerinde sırayla duracağız inşallah. Muhteremimler her zaman işaret ettiğimiz gibi dünyanın ağız tadı ve zineti insan İnsan olmayınca her şey manasız, müphem ve muatta. Evet. İlla kainat her şeyini evvela yaratanla borçlu, sonra insan oğlunun akıllı çalışmalarına borçlu muhteremler. İsterseniz şöyle bir mukaddime yapayım. Hazreti Adem'den günümüze kadar eğer insanoğlu vahye kulak verdiyse enbiya dediğimiz, peygamberler dediğimiz min illillah müeyyet mürşitlere kulak verdiyse hak yolda hizmette bulunduysa dünya cennete çevrilmiştir dünyadaki hayat cennet hayatına dönmüştür ve alemde huzur vardır saadet vardır yüzlerde neşe vardır gönüller ve ruhlarda rahatlık vardır Allah'ın inayetiyle bunun aksini düşünün muhterem müminler? İnsanoğlunun azlığı asırlar İnsanoğlunun çiziden yoldan çıktığı devirler İnsanoğlunun peygamberlere itiraz ettiği Allah'ın elçilerine yan çizdiği Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden Hoşnut ve razı olmadığı nefsine ve şehvetine uyduğu devirlere bakınız. Dünya haraptır, perişandır. Bediü zamanımızın tabiriyle alem adeta matemhanedir. Hiçbir şeyin tadı yok muhteremimiler. Hatta şu kadarını ifade edeyim. Mesela Nuh aleyhisselamın kavmi. Gençler Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 sene Şeyhul Murselin Yüce Peygamber Nuh Aleyhisselam Kavmini dine davet ediyor 950 yıl Ya qalil, Kur'an-ı Kerim Çok az bir zümre Çok az bir insan grubu Nuh aleyhisselama tabi oldu ya bizim putlarımız ne olacak dediler muhterem Müslümanlar ve ma amene ma'ahu illa kalim en sonunda ya Rabbi ben bu kavme Allah'a dönün diyorum ben bu kavme yaptığınız kötülüklerden istiğfar edin diyorum Allah gafarı zünumdur. Şimdiye kadar yaptığınız bütün fenalıkları bağışlayıcıdır. Semadan size rahmetini indirir. Araziyinizi, arsınızı cennete çevirir. Neslinizden güzel güzel çiçekler, güller getirir. Gelin ey kavim Allah'a kul olun. İnkar ve ilahe. Muhterem Müslümanlar. İnkar ve ilhat İşimizden çıkma fakir aileye mensup bir insansın şimdiye kadar abav ecdadımızdan devraldığımız yolu terk edip de sağa yani uyacağız ya <gülüyor> muhterem Müslümanlar sureyi Nuh'a bakınız <gülüyor> Rabbi la tether alel ardı minel kafirine deyyara Nuh aleyhisselam şöyle bir elini arşa kaldırdı Ya Rabbi bu kavim 950 senelik davetime icabet etmediler Arz üzerinde bunlardan bir tanesini dahi bırakma Kalırsa müminler kalırsa bunların neslinden de ancak facir ve kafirler gelir Allah Allah Gerçi Nuh Aleyhisselam böyle bir kahırla duadan sonradan biraz kuçku duymuştur Keşke merhametle muamele etseydim Belki gelecekte bunların neslinden birkaç kişi çıkardı demiştir ama Bir defa Rabbisine atıp Müslümanlar Kapı Camii'nin muhterem cemaati 950 senelik davet 950 yıl düşünüyor musunuz? <Gülüyor> muhterem eminler Cenab-ı Hak emir verdi. Yani gemi yap afet gününe hazır ol Cenab-ı Nuh Aleyhisselam kendine inananlarla gemi yaptı <gülüyor> evet ona da musallat oluyorlardı gemiyi yapmaması için de acayip dalivereleri kötülükleri vardı kavmin fakat Cenab-ı Hak'tan emir aldı ve gemiyi yaptı günü gelince <gülüyor> ya Konyalı tabiriyle sizi gidiler sizi siz bir peygamberi zişana bir nebi ali Bürhan'a, bir Murseller Şeyh'ine karşı gelirsiniz öyle mi? Semadan, bardaktan dökülürcesine ne kadar ne kadar suyu varsa Gümbür gümbürü çıkarıyor muhterem Müslümanlar Bir rivayette dünyanın her tarafı Bir rivayette kavmi Nuh'un tebliğin ulaşabildiği yerlere kadar kainat kainat deniz derya haline geliyor ve gemi üzerinde seyrediyor muhterem Müslümanlar hatta şu kadarını söyleyeyim Cenabı Nuh aleyhissalatu Vesselam Efendimizin üç oğlu tebliği kabul ettiği yanına geldi bir oğlu Kenan ben şu dağlara çıkarım ne derya ne su beni almaz baba dedi beni bana bırak "Kale, La Asimel Emrille, Evladım, Allah'ın emrinden yakayı kurtaramazsın, Kahır günü bu." <gülüyor> Sunucularım, hafız kardeşlerimiz güzel okurlar. "Fehale, beynehum <gülüyor> al mevju fakana min al anında dalga daha konuşurken öyle geldi ki paçasından tuttu ve çekti." yok oldu kahroldu gitti ve selam anında ve işte Cudi Dağı bir rivayette Türkiye'deki şarttaki dağlardan biri Cudi Dağı Cenab-ı Nuh Aleyhisselam etrafındakilerle yerleşti ve insanlık Nuh Aleyhisselam'ın neslinden tekrar türedi onun için Müslümanlar hatırınızda kalsın Nuh Ali Selamı Adem'i Sani diyoruz ikinci Adem. Birinci Adem atamızdan türüyor türüyor ve bu rivayete göre de demek ki arz üzerinde <gülüyor> Cenab-ı Hak kahrediyor yok ediyor vallahi. Ama Amerika kıtası şöyle midir veya Japon adaları böyle midir? Bunun için ben kat iyi bir şey söylemiyorum. Sadece dünyanın müthiş ve büyük bir kısmı bu kahır seli altında yok oldu gitti ve selam ve Cenab-ı Nuh aleyhisselamın neslinden insanlık tekrar çoğaldı söylemek istediğim şu muhterem Müslümanlar o devirdeki insanlar azgınlık etmiştir mesela Hud Aley uzatmayın ki mavzula gireyim inşallah Teala dedim Hud aleyhisselamın kavmi yine davete icabet etmiyor Cenab-ı Hud aleyhisselam tebliğ Tebliğ, tebliğ, irşad, nasihat almıyorlar. Muhterem üminler, öyle bir fırtına ki, evet, hani dünyada görülmedik derler ya, dünya tarihinde görülmedik bir fırtına, mağaralar, hala Hz. Hud aleyhisselamın kavminin kalıntıları, Ce ceziyeti Araf'ta ziyaret ediyor muhterem Müslümanlar. Kilometrelerce dağların içerisinde yahut yüz metrelerce dağların içerisinde kovuklar kazmışlar. Yahut senin Rabbin azabı bizi burada nerede bulacak? Biz mağaraya çekilir kapımızı kapatırız. Hiçbir şey edemezsin bize diyorlardı. Ya. Muhtemelen müminler. Ya. Fırtına, fırtına mağaranın tadibine kadar gidiyor böyle çevirdiği gibi nesi varsa dışarıya çarçap halinde çıkarıyor adeta çobanın çitinde kırılmış o paça parçacıklar gibi mahvedip gidiyor mesela Nuh aleyhisselam ve inananlar Allah'ın hıfzı emanında Salih aleyhisselam böyle Lut aleyhisselam şunu demek istedim ki bir ibret alınsın diye bir misal de vermiş oldum muhterem Müslümanlar İnsanoğlu azgın olduğu devirlerde cezasını çekmiş, Allah'a karşı gelmenin belasını bulmuş ve neticede muhterem Müslümanlar inandım Rabbime diyenler Cenab-ı Hakk'ın lütbuna nail olmuşlardır. Biz bugün dünyamızda ve Türkiye'mizde huzur istiyoruz muhterem Müslümanlar. Kapı Cami'nin muhterem cemaati. Dünyamızda ve Türkiye'mizde huzur istiyoruz teala. 26 Ağustos 1071 olacak Allahu alem muhterem müslümanlar. O gün bugün Konya'mızda, dünyamızda, İstanbul'umuzda, şarkımızda, karbımızda Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlı 635 sene muhterem Müslümanlar ve nihayet bugüne gelmişiz İslam ve İslam ve İslam muhterem Müslümanlar Çanakkale'de 355 bin resmi rakam Çanakkale'de 355 bin şehidi İslam için vermişiz muhtereminiler İslam için Kur'an için Allah yolu için Peygamber efendimizin Nazlı yolu için vermişiz Evet İstiklal harbine İslam için girmişiz Vatan sancak bayrak duyguları ve aşkı ile Şafiri denize dökmüşüz Evet Biraz sonra bu mavzu tekrar bir alaka ve ilgiyle dile getireceğim Şark tarafta Dadaş dineden tutunuz efendim. Yeni bu iyi bitmiş delikanlara Valıncaya kadar elindeki imkanlarla Moskof'u önüne katarak huduttan dışarıya çıkarmış ve bugün cennet vatanımızda ezan var, Kur'an var. Elhamdülillahi Teala. Muhterem Müslümanlar. Aa, yine. Aa. Yine ah diyorum Daha iyi günler beklerdik Konyalılar Ümitsiz değilim Allah var Evet Tahir hocanız olarak 50. senedir kürsüdeyim Kürsi hayatım 50. sene daha iyi gün bekliyoruz teala. zalimlere dedirir bir gün kudreti Mevla tellahile kat asara keallahu aleyna ümit ederiz yanılmışız diyecekler ve Allah yoluna gelecekler teala. Konyalılar ümit kesmeyeceğiz inşallah bu vatan bizimdir Garbın afakını sarmış da bir çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göksün gibi serhaddim var. Ulusun Müminler öyle diyor Koca Akif. Ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı boar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Muhterem Müslümanlar, ve كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اِنَّ الْأَرْضَ يَرِثِهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ diyor Kur'an-ı Kerim İnşallah salihler arza varis olacaklar ama gelin benim sözümü tutun da yavrularınızı yetiştirin inşallah evlatlarınızı yetiştirin inşallah çocuklarınızı yetiştirin inşallah hayırlı nesiller yetiştirin onlar geleceğe sahip çıksınlar İnşallah Evet muhterem müminler Ayete mana veriyorum Bugün konuya girelim artık İnşallah Biiznillahi Sübhanehu ve Teala <gülüyor> Cenab-ı Hak buyuruyor Esna'yı billah Ve le gad bani beni adam Biz Ademoğullarını Mükerrem kıldık yani bütün mahlukat içerisinde insan ekremi mahluktur, eşrefi mevcuttur muhterem diniler. Ya bütün mahlukat içerisinde insan nazlı kul, nazlı varlık, nazlı mahluktur. Allah'ın muhatabıdır. Bu bakımdan insan ne kadar üzerinde durulsa, yıllarca faziletinden bahsedilse yine az muhterem sümalar. Hani Ali Ulvi kurucu efendi, kardeşimiz, abimiz Medine'de kulakları çınlasın inşallah. Bugünlerde Medine'de olacak demişlerdi. Bir mısraında öyle diyor, tatlı bir söz. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa diyor. Ya <gülüyor> Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa diyor. Faziletli insanın gerçek müminin Allah dostunun meziyetini saymakla bitiremezsin ağaçlar kalem olsa gene yetmez denizler mürekkep olsa gene bitmez diyor evet Rabbim bizi salihler zümresine ilhak eyle ve beni adem bugün kerametleri geçebildiğimiz kadar sayacağız inşallah ve hamelnahum fil berri vel bahr karada ve denizde onların binitlerini halk ederek bindirdik seyahatlerini kolaylaştırdık Cenab-ı Kur'an'ı indirirken her dersinde söylüyorum bu kadarında işaret ediyor bakınız muhterem müminler Ya ya ya Huvellezî ce'alelekül arza zelûlen min okuyorsun ya mümin kardeşim tebareke okurken o öyle Allah'tır ki Konyalı kardeşim seni düşünmeye davet ediyorum ayağın altında çiğnediğin arz milyonlar nimetiyle emrine müsahkar kılınmıştır Cenab-ı Hak dilediğin gibi üzerinde gez istediğin gibi nimetlerinden istifade et. dünya ve kainat senin içindir ey kulum diyor Mevla yalnız şunu iyi bil ki Ağız Konyalı şunu iyi bil ki dönüş Allah'adır. Ya yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin. Meşru daire içerisinde zevk edeceksin, eğleneceksin, evleneceksin, evlat ve nesil yetiştireceksin. Ticaret yapacaksın, kazanacaksın ve bin türlü nimetler içerisinde o oh, Rabbim beni unutmuyor lütfediyor diyeceksin fakat şunu unutmayacaksın hayatın her anından huzurullah da sorulan suale cevap vereceksin hazır mısın Hı? hayatın her anından karıncalar gibi ayak altındasın karıncalar gibi kahhar kudret limenil mülkü'l yevm lillahil vahidil kahar Buyurunca, bu ilahi celal ve kahır karşısında karıncalar gibi ayak altındasın ancak Rabbisini bir bilip Mevlasına boynum kıldan incedir sen Rabbimsin ben sana kulum diyen insanlar müstesna onlar dünyada da aziz ölürken de aziz kabirde de aziz mahşerde arşın gülgesinde aziz sıratta korku yok <gülüyor> hani ben her zaman söylerim ya ben korkutan hocanız değilim 50 sene size hep cennetin kapısını gösterdim hep ümit verdim tamam mı yani cemaatimi yeyse düşürüp de yok ya bu iş olmaz hayır hiçbir defa dahi kapıyı açık tutuyor. hani o sırat muhterem müslümanlar o sırat köprüsü ki Hocalarımız, eski hocalarımız devamlı olarak, bak cemaat latife ediyorum, bu olan bu delikanlı, uyuyanlarınızı dalıyor da kameraya ona göre. Bugün akşam televizyonda seyredenler, uyuyanlar da seyretiyor ona göre. Nedense bu oğlanın da kendine göre bazı işleri var yani. Onun için uyuklamayın tamam mı? Şöyle gözünüz cam taşı gibi olsun, daima eğer mümkünse yaşlı olsun inşallah. Oldu mu evladım? Eğer mümkünse gözünüz yaşlı olsun inşallahu Teala ve bunlar mahşerde huzurullah'a gelerek ya muhtemel Ömürlük bütün amellerimiz Rabbim bizi ve neslimizi meyhanelerde görme, Amin. kerhanelerde görme, kumarhanelerde görme masiyet yuvalarında görme bizi ya Rabbi ekranlar bizi devamlı huzurunda çeksin inşallahu teala. elimiz arşa açık dilimiz Allah derken Mevlamıza kavuşalım inşallah böylece Rabbimden istiyor ve dua ediyorum muhterem Müslümanlar alemlerin yüce Rabbi bu saatlerde yapılan duaları mutlaka reddetmez bizleri bütün mümin kardeşlerimizi Alem-i İslam'da Allah diyen bütün dostlarımız ve ikvanımızı Cennet yolunda Rabbimiz mahcup etmesin inşallah Evet muhterem Müslümanlar Dünyada da Ahirette de Müminler için Korku yok diyorum Ve muhterem Müslümanlar Şu insana Cenab-ı Hakk'ın ve, Evet Onlara Temiz rızıklarla Cenab-ı Hak lütfederek mehzuk kılmıştır. İnan ve ihsan da bulunmuştur. Evet. Ve evet. fazalleri hem ala kesirin min Edeben ayetle mana itibari tamamlanmış olsun. Ve yarattığım bütün mahlukatın çoklarından insan oğlunu faziletli kıldım buyuruyor Mevla. Acaba ekremi mahluk diyoruz. Muhterem müminler, Kapu Camiinde yıllardır ders dinlersiniz. Hocalarımız is, insan denince ekrenin mahluk mahlukatın en kerimi eşrefi mevcut mevcudatın en şereflisi diyor. Acaba bu kerametler nelerdir? Şöyle ben kısa kısa söyleyeyim. Siz de bir dinleyin bakalım. Şu Rabbimizin bize olan nimetini maddeler halinde bir görelim. Bir muhteremimler tefsirlerden Kurtubi emsali büyük tefsirlerden ben maddeler halinde kaydetmişim ve size tabak içinde sunarcasına madde madde sunuyorum muhterem Müslümanlar bakınız evet <türk> tekrimuhu teala huzlu suratihi fe inne suretel insan ahseni min suveri cemil mahlukat <türk> Cenab-ı Hak insanoğluna keramet olarak suret güzelliği vermiştir İnsan bütün mahlukatın en güzelidir. <Gülüyor> Muhteremimler, isterseniz karıncadan file, maymundan sırtlana, varıncaya kadar şöyle bir hayal hayvanat bahçesini falan içinizde %99 bu asırda gördünüz artık. Şöyle bir canlandırın. Gördüğünüz bütün mahlukat içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği şu güzellik özeldir, hususi bir iltifatı ilahidir. Bizi bu bakımdan varlığın güzeli, mahlukatın güzeli yaratan Mevlamıza ne kadar hamd etsek, şükür az muhterem binillah. Hatta Kur'an-ı Kerim Esraîb-i Billah fa فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ Allah sizin suretinizi tasvir etti ve bütün mahlukat içerisinde en güzel sureti size bahşetti diyor Kur'an-ı Kerim. Diğer ayet cellede ve tini ve zeytuni ve turisini <gülüyor> ve haza'l beldi'l emin. Cenab-ı Hak yemişe kasem ediyor. Zeytuna kasem ediyor. Turisini'ye kasem ediyor. Mekke'deki mukaddes beldelere, topraklara, dağlara Beytullah'a kaseme diyor ki Biz insanı en güzel bir biçim ve endamda yarattık diyor muhterem Müslümanlar ya insan endam itibariyle biçim itibariyle görünüm itibariyle mahlukatın en güzeli muhterem müminler Tabii bu güzellik Herkes de ayrı ayrıdır. Şimdi ihtiyar amca Hocam gari ben ihtiyarladım Bende ne güzellik kaldı filan demesin. Delikanlı o da güzeldi. Efendim Hani bir şaka edeyim istersen Güzel olmasaydın Hacı teyze sağ gelir miydi Diye bir şaka edeyim istersen Evet efendim. Öyle olunca O gençliğinde parıl parıldı Şimdi de imanının Güzelliğine Mevla itibar edecek inşallah. Elin de tesbih. İhtiyar amca. Tahir Hoca kardeşin sözü kulağında çınlasın. Şu yaşlı halinle gözüne böyle gözlüğü takıp da açın şu televizyonu bakayım filan diye gece yarlarına kadar eğer şehvet görüntülerini seyrediyorsan vay haline senin. Hacı olsan değil, vallahi hoca olsan da kabzayı kudretten yakan kurtaramazsın Baksana söylüyor. söylüyorum. Hocam sen de hep televizyonun aleyhindesin yahu. Bunun, bu aletin, bu menhusun hiç mi iyi tarafı yok? Muhterem müminler, <gülüyor> aletin, her zaman söylüyorum size, ekranın, kablonun, tahtanın, tarabanın hiç suçu yok. Hayra kullanılırsa mahzı hayır, şerre kullanılırsa aynı şer. Diliyor musunuz? Onun için kardeşiniz olarak ben diyorum ki Ben televizyon almadım. Çünkü aşağı yukarı evlerin %98'ine %2'si sağlam kaldığını bilmiyorum. Hemen hemen %98, %99'una girmiş durumda evlerin Muhtememmiler. Öyle olunca her açlıkça Allah'tan korkun diyecek her açlıkça karşınızda kamil bir mürşit bulacaksınız size nasihat edecek her açlıkça ahiretten insani faziletten insani kerametten bahsedecek her açlıkça ilim edep ve ahlak diyecek gençler öyle değil mi aziz gençler memleketin evlatları öyle değil mi e böyle olunca insanın kalbi taş da olsa bal mumu gibi yumuşayacak daha ertesi gün daha gün eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh deyip Mevlasına bütün varlığıyla yönelecek inşallah Teala <Gülüyor> Muhterem Müminler evet şöyle, okuyacağım çok şey vardı birinci maddede kaldık sadece şöyle diyorum son cümle olarak insanoğluna Cenab-ı Hakk'ın verdiği sırayla söyleyeceğim kerametlerden ilki suret özelliği ve savvarakum ve ahsene güzel Yusuf Aleyhisselam muhterem Müslümanlar güzel insan denince akla Yusuf Aleyhisselam gelir yüzüne nikap tutarmış Yusuf Aleyhisselam peygamber sayılı enbiya'dan biri peygamber Kur'an-ı Kerim'de sure i Yusuf var okuyorsunuz değil mi? Yusuf Aleyhisselam sokakta giderken eğer nikah tutmazsa yüzüne cemalini gören kişi bir hafta yemez içmezmiş. Yusuf Aleyhissalatu vesselam ya insan güzeli. Resulü Zihana sormuşlar. İslam peygamberine sormuşlar. Ya Resulallah siz mi güzelsiniz? Yusuf Aleyhisselam güzel diye Peygamber Efendimiz buyurmuşlar Yusuf ahsenu minni ve ana emlehu min Yusuf Yusuf parıltıda benden güzel, doyuruculukla ben ondan güzelim buyurmuşlar. Çünkü Hatemül Enbiya varlığın göz bebeği evet 124 bin Enbiya'nın imamı varlık onun şerefine dünyaya gelmiş. Öyle olunca huzuruna ilk gelenler Titrerlermiş, heybetinden titrerlermiş. Biraz sohbetine oturunca hayatımda bundan güzelini görmedim derlermiş. Peygamber Efendimiz. Yine böyle olduğu halde Peygamber Efendimiz Yusuf benden şaşalı, parıltılı güzel ve en emlahumî Yusuf, doyuruculukla bende Yusuf'ten güzelim, buymuşlar Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi bize. Rasulüm elini dünyada öpüp cemalini görmeyi lütfey Allah. Dertliyiz, dertliyiz. Muhammed'in derdiyle dertliyiz. Bizi Rasulullah'ın yolundan bir nefes ve adında olsa ayırma Allah'ım. Amin. Evet, gelecek dersimizde Hazreti Muhammedten de söyleyeceğiz. Çünkü İnsanoğluna Cenab-ı Hakk'ın verdiği kerametlerden biri de diyor elimizdeki tefsirler bu insanlığın içinden Hazreti Muhammed'in çıkışı. Feriştah değil, melek değil. Laqad ca'akum min aziz. Sizin içinizden bir diğer kıraatta min enfesikum erbabının malumu en enfes ve asil sülaleden bir peygamber gönderdik ki o Allah'ın Muhammed olarak Resul ve elçisidir Sallu ala Resulina Muhammed Buyurun Aşk ile kelibe-i şehadet Eşhedü <messizlik> en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Kelime-i tayyibe-i Münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize Gülerek şere kapamalar Nasibi mukadder eyleyelim Hakkı hak bülüp, hakka ittibak, batılı batıl bülüp batıldan iştirab eyleyen zümreyi salihine ilhak eyleye. Cümlemize ve bütün inanmış kullarına, mümin ve müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzetemma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.